فنحضر الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 فَإِنَّ أَصْبَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Evet arkadaşlar, sizlerle beraber Şeyhul İslam Ebu'l Abbas Ahmet ibn Abdülhalim ibn Taymiye' Bu kitap Yüce Rabbimiz'in vasıflarını, sıfatlarını anlatan bir kitap. Bizlere Yüce Rabbimizi tanıtan, Yüce Rabbimizi öğreten bir kitap. Bundan önceki derslerimizde kitabın yazarı, kitabın müellifi, Rabbimiz'in kendini mütelediği, kendini vasfettiği sıfatların, Kur'an'da geçen sıfatları bize zikredip nakletmişti. Bizler bunların çoğunu öğrendik, bunların çoğunu burada şerh ettik, açıkladık, anladık. Rabbimizi daha iyi ve yakından böylece tanımış olduk. Bunun bir semeresi, meyvesi olarak da bizdeki takvanın, bizdeki Rabbimize karşı olan ihsanın takvanın ne yapması gerek? Artması gerek. Ki bu öğrenmiş olduğumuz ilimden ne yapalım? Faydalanalım. Bu öğrenmiş olduğumuz ilimden faydalanalım. Rabbimizin bizim üzerimizdeki hakkını ne yapalım? Yerine getirip eda edelim. O da nedir arkadaşlar? Rabbimizin kulları üzerindeki en büyük hakkı tevhidi yani onu birlemeyi ne yapmak? Gerçekleştirmek, yerine getirmek. Yeryüzünde bunu ne yapmak? Ee, hayata getirmek. Çünkü Allah-u Teala <gülüyor> ben insanları ve cinleri ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. bu Yani insanlar ve cinlerin yaratılış gaye amacı nedir? <gülüyor> i̇badet. İnsanları ve cinleri Bana ibadet etsinler diye yarattım Yani beni birlesinler diye yarattım Neyde birlesinler <gülüyor> Tezgitte Yani <gülüyor> ibadetlerde Allah'a yaptıkları tüm ibadetlerde ne yapsınlar Allah'ı birlesinler O ibadetleri yalnızca ve yalnızca kime yapsınlar selam. Aleyküm Selam evet. Yalnızca ve yalnızca <gülüyor> Yüce Allah'a yönelsinler İşte kul dünyada tevhidin bu kısmını gerçekleştirirse bunu gerçekleştirmesini gerçekleştirmeye kadir olmasının, bunu anlamış olmasının bir delili de nedir? İsim sıfat tevhidini anlamasıdır. Ya yani yüce Rabbini iyi manada tanıyan, gerçek manada tanıyan bir kul, bir adam ancak ibadetini Rabbine yalnızca o yapar tam olarak. Rabbini tanımayan Rabbinin vasıflarını, sıfatlarını iyi bilmeyen bazen ibadetlerinde ne yapabilir? Şirkete düşebilir. Kendi kafasına göre ibadetler uygulayıp süretebilir. Kim Rabbinin kulu sıkıntıya düştüğü zaman yetişebileceğini, yetişme sıfatının olduğunu, yardımını, desteğini gönder, göndereceğini iyi bir şekilde anlamış ise o başı sıkıştığı zaman Eline açarak Yetiş. Ya Rab der. Yetiş ya Allah der. Rabbini çağırır yardımına. Ama Rabbinin bu vasfını, bu kudretini, bu azametini tam anlamıyla anlayamamış insan yolu uzatarak kendini kesinlikle doğru yola çıkarmayacak olan bir yola girerek Allah'tan başka ne yapar? Allah'ın katında salih olarak sandığı veya salih olarak kabul edilen insanları da aracı koyarak Rabbine, Allah'ına ulaşmaya çalışır. Bununla uğraşır. Halbuki Allah ona şah damarından daha yakın. Kulu ona yetiştirdiği zaman, Rabbi ona ne yapar? Yetişmeye kadir. Çünkü Yüce Allah Kuran kendini birçok ayaklarda buyuruyor. Diyor ki, yeni göl yarattı diye sorsan onlara ne derler? Allah, Allah derler. Yani yeni gölü yaratmada, Hiçbir ortağa, hiçbir aracıya ihtiyacı olmayan bu Allah elbette ki kulunun duasına icabet etme, duasını yerine getirme konusunda da hiçbir aracıya ihtiyaç duymaya. Bizler bunu söylerken şunu söylemiyoruz, şunu iddia etmiyoruz. Allah'ın evliyaları, salih kulları yoktur demiyoruz. Elbette Allah'ın takva sahibi, salih kulları vardır. peygamberlerden sonraki en büyük evliya, en büyük salih kulda kimdir? Evet. Ebu Bekir radıyallahu anh. Ama bunlar rağmen sahabenin hiçbiri ne yapmamış? Doğasında bu yaratıcıya, yaratıcı olarak kabul ettikleri, ilah olarak kabul ettikleri, ibadet sundukları o ilaha o Ebu Bekir radıyallahu anh'ın aracı koyarak evet. dua etmemişler. Bunu yapmamışlar. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendikleri edep, peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendikleri ahlak onlara buna yapmaya ne yapmıyor? izin vermiyor. Çünkü bu onları ne yapabilir? Daha sonra ileride şirketi sürebilir. Ki Peygamber aleyhissalatü bu yüzden ne yapmış? Onlardan biyat almış. Allah'tan başkasından yardım istememe hususunda da konusunda. İşte onlar da Rablerini bu şekilde çok iyi tanıdıkları için Peygamber'in direkt ağzından, direkt dilinden öğrendikleri için Rab tasavvurları, Rabbini algılayışları, Rablerini tanışları, bilişleri, idrak edişleri öyle bir seviyeye ulaşmış ki onlardan birisinin sopası düşse arkadaşına sopamı ver diyerek yardım istemeye dahi utanır vaziyete gelmişler. Çünkü her şey Rabbden yaratıcıdan ibadetlerine layık olan ilahtan istenmesi gerektiği konusunda böyle bir edep öğrendikleri için caiz olan bir konuda dahi onların kendisine yardım istemez izni verilmiş olmasına rağmen bu konuda dahi ne yapmamışlar? Edeben, ahlâken böyle bir şeyin bazıları yapmamış? Hoş bile görmemiş. İşte bizler Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize Rabbimizi, ibadetlerimizi yapmış olduğumuz Allah'ımızı, ilahımızı tanıttığı bu sözlerine hadislerine ne yapacağız? Kitabın bu bölümünde geçeceğiz. Yani olayı biraz daha tefekkür ederek, biraz daha düşünerek çalışacağız. gözümüz önüne getireceğiz. Ki Rabbimizi daha da iyi tanıyalım ki bu sahabe Bu hadisler aracılığıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan duyarak Rab'lerini atlar, tanırlar. İşte kitabımızın bu bölümü de arkadaşlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, sünnetinden deliller içermekte. Diyor ki, Şeyhul İslam, faslon diyor, başlık atıyor. Sunneti, sünneti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kitabında zikrettiklerimizden sonra diyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde de Allah'ın vasfıyla ile alakalı diyor çok neler vardır hadisler vardır Biz derslerde aldık Rabbimizin öfkelenmesi razı olması sevmesi gülmesi bunlar birçona değindik. şimdi hadislerle hadislerin ispat ettiği bu sıfatları öğreneceğiz diyor ki önce Şeyhülislam İlam bir altyapı kuruyor diyor ki Fes ne tufetrul Kur'an sünnet Kuran'ı ne var tefsir, tefsir eder Sünnet, Kur'an'ı var tefsir eder, açıklar. Alimler diyorlar ki, Sünnet, Kur'an'la yan yana geldiğinde, Kur'an'la beraber düşünüldüğünde, birçok manalara gelir, birçok işlevi vardır. Bunlardan bir tanesi, nedir? Kur'an'da olan şeyi, sünnet ne yapar? Gelerek, destekler. Yani Kur'an'da o, o hüküm vardır. O hüküm vardır. Sünnet de aynı hükmü getirerek ne yapmıştır? O hükmü desteklemiştir. Bu Sünnet'in bir kısmı. Sünnetin ikinci kısmı Kur'an'da gelen hükümleri açıklayıcı olması. Kur'an'da gelen hükümlerin olması açıklayıcı olması. Yani Kur'an'da hüküm gelmiş ama açıklaması şerhi tefsiri gelmemiş. Onun tefsirini kim yapıyor? Sünnet yapıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam yapıyor. Mesela geçen haftaki dersler hatırlayın. Demiştir ki Lillezine ahsenu elhusna ve ziyade Ne demek ki bu ayet? Lillezine ahsenu elhusna ve ziyade İyilik yapanlara yani muhsin olanlara, ihsan sahibi olanlara vardır? Husna İyilik, güzellik vardır. Ve ne vardır? Ziyade, fazlalık vardır. Nedir arkadaşlar bu fazlalık? Allah-u Teala'nın veçhini ne yapmak? Görmek. Kim bunu tesir ediyor bu şekilde? Peygamber aleyhisselatü Bu ayetin tesirini ne yapıyor Peygamber Aleyhisselam? vesselam? Lillezine ahsenu husna ve ziyade ihsan sahibi olan muhsin olan insanlara husna cennet vardır ve onun ziyade ondan bir fazlalık var. Ne o? Allah'ın bak bakmak. Hadislerde açıkladığı şekliyle. Hadislerde açıkladığı şekliyle. O yüzden Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Tefsir ediyor. Açıklıyor. Sünnet burada hangi konuda gelmiş oluyor? Hadisi tefsir edici. Hadisi, şey, ayeti tefsir edici bir şekilde gelmiyor. Sünnetin yine aynı bakta, ikinci bir şıkkı Sünnet Kur'an-ı Kerim'de gelen kapalı ifadeleri açar. Mücmel dediğimiz icmal, genel olan Mücmel olan Ayetleri ne yapar? Açıklar, onu beyan eder. Mesela nedir arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de ne var? Namaz kılın diyor allah Teala değil mi? Ama kaç rekat Farzları nelerdir? Erkanı nedir? Namazı neler bozar? Neler bozmaz? allah Teala'nın bu genel hükmünü Açan Şerh eden, açıklayan ne oluyor? Sünnet oluyor. Sünnetin buradaki Kur'an'a olan şey ne? Konumu tefsizdir. Daha çok açıklayıcı, yani beyan edici. Evet. Evet. Bilmiyorum. Herkes nasıl rahat ediyorsa öyle olsun. Sorun değil. Herkes ben nasıl rahat, Her herkes nasıl rahat ediyor evet, olur inşallah. Tamam. Herkes nasıl rahat ediyorsa inşallah öyle. Olsun. Kiminin dizinde omatizma var? kiminin dizinde ağrı var? Onun için. <gülüyor> Evet. O zaman ayakta hazır ol'a geçelim. Nasıl? Ayakta hazır ol'a geçip anlatalım. Sessiz şükürletle de tut. <gülüyor> Yani kiminin dizi ağrıdığı için herkesin de ediyorsan. Yani Aynen. o konuda Aynen. şeye gerek yok. İnsanların e, kılığına, kıyafetine, <gülüyor> otursuzluklarına müdahale etmeye gerek <gülüyor> yok. Eğer saygı duyacaklar o zaman hep beraber ayakta hazır da duralım. Daha çok saygı duymuş olur değil mi? Yani saygının ölçüsü yerine göre değişir. Namazda faydalı olmak nedir? Evet. Sağ eli sola ile bağlamak, kuşu içine durmak. İlim meclislerinde nedir? Yani insanları bu manada şeye gerek yok. Ee, hasta olur, baskı olur. Yani bu adam mesela yere oturamıyor. Gitti evinden ne geçerdi? Karasa oraya. Oturuyor. Biz ona diyemeyiz. Bizim dibine oturacaksın. Yani Hayır benden demeksi yani. Başka bir şey değil Yok. Evet. <gülüyor> Dedik ki Kur'an'da gelen mücmel kapalı olan, müzmel olan, genel olan ayeti sünnet ne yapar arkadaşlar? Açar. Ne gibi dedik? Namaz gibi. Başka kimi örnek verebilir başka bize? Zekat. Allah Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de zekat verin. Ama hangi mallardan verin? Mallar hangi miktara ulaşınca ne kadar verin? Kimlere verin? Tabii ayette var bu ama nasıl şekilde verin? Bir yıl dolunca mı verin, bir ay dolunca mı verin gibi ayrıntılar, açıklayıcı bilgiler Kur'an-ı Kerim'de Yok. O zaman diyoruz ki arkadaşlar sünnet bir. Kur'an-ı Kerim'de olan hükmün aynısını ne yapar? eder. Bunu bıraktık. İki. Açıklayıcı olur. Bu açıklayıcı olurdaki şıklar birinci şıkkı nedir? Sünnet Kur'an'ın tefsir eder. İki. Kapalı olan, genel olan ifadelerin ne yapar? Açıklayıp beyan eder. Namaz ve ne gibi? Zekat gibi. Bir de ne vardır arkadaşlar? Mutlak olan, mutlak dediğimiz yani yine genel manada olan hükümleri ne var Kayıt altına alır, sınırlar. Konu Mesela Kur'an'da genel manada verilmiştir o. Erkek hırsızın ve kadın hırsızın ne yapın? <gülüyor> İki elini kesin. Peki bunu ellerini kesin. Şimdi Peygamber aleyhisselatü vesselam döneminde bu nasıl uygulanmış? Mi? Tek, el. Ha, tek el. Omuzdan mı? Dirsekten mi? Bilekten mi? Bilekten. bilekten. Sünnet ne yaptı burada? Mutlak olan şeyi sınırlandırdı. Ne yaptı? Evet, evet. Daralttı. Daralttı. Sünnetin üçüncü konumu da budur. Sonra Umumi olan Genel bir ifadeyi Ne yapar? hususileştirir. Aslında bunlar birbirine yakın manalardır ama usulü fıkıhta fıklın usulünde bunların her birinin ayrı manaları var. Mesela Allah Allah Resulü Aleyhissellem şu ayet okuyunca "Ellezîne âmenû ve lem yelbisû îmânahum bi zulm" iman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar "Ulâ'ikelhumü'l emn ve emtedûn." Emin güvenlik onlaradır ve onlar hidayete ermiş insanlardır diyor. Sahabelerden her biri bizlerden hangimiz imanına zulüm bulaştırmadı? diyerek üzülünce peygamber aleyhisselatü vesselam buradaki zulmün ne olduğunu söylüyor Şirket. Çirk olduğunu söylüyor yani o zulüm ifadesi umum bir ifade oradaki o bütün manalarından bir öteye sadece ne yapıyor çekip bir manasını hususileştiriyor o da nedir diyor şirktir ne yaptı sünnet burada kur'anın genel olan o manasını zulüm manasını ne yaptı daralttı hususileştirdi Bu sünnetin Kur'an'da olan ikinci konumuydu. Birinci konumu ne dedik? Kur'an'da olanın aynısını ne var? Tastik eder, destekler. İki, Kur'an'da olanı açıklayıcıdır. Bu da farklı şekillerde olur, açıklama şekli. Namazda olduğu gibi. İlk olaymış olduğumuzu tefsir eder. Lillezine ahsenu elhusdan ve ziyade. İhsan sahibi olanlara ihsan vardır ve onun neyi vardır? Ziyadesi vardır. Ondan sonra dedi ki, geniş manayı daraltır. Ellerini geçin, hırsızları daraltır. Sünnetin üçüncü manası arkadaşlar, Kur'an'da olmayan hükmüne var getirir. Kur'an'da o hükmü kesinlikle zikredilmemiştir. Ama sünnet gelerek ne yapar? O hükmü zikreder ve yasaklayıcı bir kural da koyabilir. İzin verici bir kural da koyabilir. Mesela erkeğe altın yüzük takmak nedir? Haramdır. Kur'an-ı Kerim ne mu mu? yazmıyor. Ne yaptı sünnet? Kur'an'da olmayan bir hükmü getirdi. Kur'an'da olmayan bir hükmü yaptı? Getirdi. Bu yüzden Peygamber aleyhisselatü vesselamın hadislerinde de var. Biraz sonra zikredeceğiz. Bu manada sünnet sahih olduktan sonra sıhhati ispat olduktan sonra bu manada Kur'an'la arasında hüküm bakımından hiçbir fark yoktur. Hüküm bakımından. Hüküm bakımından. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın haram kıldığı da ayetlerin haram kıldığı gibi nedir? Haramdır. Haramdır aynısıdır. Yani değişen bir şey yoktur. Çünkü peygamber Aleyhisselam'ı konuşturan <gülüyor> nedir? Vahiydir. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? La yantiqu ani'l heva. O peygamber hevasından, kendi kafasından konuşmaz. Nedir onun konuştuğu? İn huwa illa vahiyun. yuha onun konuştuğu birazcık kendisine kendisine vahyedilen Allah tarafından vahyedilen nedir? Bir vahiydir. O yüzden peygamber aleyhisselatü vesselam din adına konuştuğu zaman onun konuştukları bir yasak koyma olarak veya bir şey yapılması izin verme olarak konuştukları aynı ayette geçen hükümler mertebesindedir. Yani ayet nasıl bir şeyi haram kılıyorsa peygamberin hadisi de ne yapabilir? Sözü de bir şeyi haram kılabilir. Peygamber Aleyhisselam diyor ki: "La'l fiyenne ahadukum mustekian ala eriyetih." Sizlerdan birisi koltuğuna oturmuş. Hatta bazı rivayetlerde doymuş bir şekilde, karnı şişkin bir şekilde böyle yani doymuş. Ye ki el-emru emri, sonra bi ona benim emrettiğim emirlerden birisi gelir de, "Yekul ve o söyle demesin. La'edri, bilmiyoruz yani, bilmiyoruz. Muhavced Nafii kitabıyla biz Allah kitabında böyle bir yasak görmüyoruz. Böyle bir emir görmüyoruz. Allah'ın kitabında bulduğumuz bulduğumuza ittiva eder, uyarız. Ve diyor ki Aleyhisselatü Vesselam böyle derken duymayın sizlerden birisini. Koltuğuna oturmuş yaslanmış bir şekilde. Yani benim emrim ona gelecek. Benim buyruğum ona ulaşacak. O da koltuğuna oturmuş, göbeği şişmiş, o böyle. Allah'ın kitabında bulduğumuzda uyarız. Allah'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kılarız diyerek bulmayayım diyor Aleyhisselatü Bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdi. Bu sınıf insanlar ne yapmış arkadaşlar? Türemiş durumda. Bugün bu, bu cesaretle söyleyen insanlar var. Televizyon programlarında evin de şurada burada konuşurken bu cesaretle Allah'ın kitabında yoksa ben bunu haram diyemem. Allah neyi haramdır? Helal neyi haram koydu? Haramdır. Diyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manada sünnetini kabul etmeyen ne var? Bir yıl. İnsan var. Yani Aleyhisselatü Vesselam verdiği haber ortaya oh, çıkıyor bu şekilde. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Ela, dikkat edin. Ve inni utîtu'l kitap Bana kitap verildi. Kur'an verildi. Ve mislehu ma, Ve misluhu ma. Evet. Kur'an gibisi olan başka bir şey daha verildi. Yani O da neydir arkadaşlar? Evet. Sünnet, hadis verildi. Yine allah Teala buyuruyor ki Ve enzelallahu aleykel kitâbe vel hikme. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah سار enzelallahu aleyke sana سنا انذر لينذر الكتاب القرآن ولا هيك مته نينذر القرآن من باشية بس نينذر سنا نيو هيك مته ندور اصحاب سنتير نعم نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو müdarese edin, çavuşun. Neyi? Ma yusla fi buyuti kunne min ayatillah evlerinize tilavet olunan okunulan ayetleri anın, hatırlayın tekrar edin. Ve neyi anın, hatırlayın. Vel hikme, hikmeti. Peygamber hanımlarına diyor ki Allah-u Teala sizin evinizde, evlerinizde, hücrelerinizde okunan Allah'ın ayetlerini anın, ders edin onları ve neleri anın? Hikmeti. Nedir bu hizmet arkadaşlar? Ne olabilir size? Sünneti. Peygamber Aleyhisselatü sünneti sünneti. Yani. Onları o sünneti ne yapmaya çalışıyor? Allah-u Teala ne emrediyor? Akıllarında tutmaya, onları okumaya, anmaya, o manada anmaya, kafalarında, hafızalarında tutmaya, birbirlerine nakletmeye teşvik ediyor. Allah'ın ayetlerini bu şekilde anın ve Allah'ın ayetleriyle birlikte neyi anın? <gülüyor> Hikmeti. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette, birçok deliller var ki, Peygamber Aleyhisselatu ve Sünnetinin de Kur'an gibi, Kur'an gibi hüküm koyma mertebesinde hüküm koymada aynı sırada olduğunu ispat ediyor. Onun için Allah teala Allah'a, bu ati Rasul, Allah'a ve Resul'üne Allah itaat edin. Onlar felâverat bile hatta Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakim tayin etmedikçe. verdiğin hükme razı olup teslim olmadıkça onlar iman etmiş olmazlar diyor Allah, Allah. şayet Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim yeterli olsaydı peygamberi hakim kılmaya gerek yoktu Allah'ın kitabı ne olurdu hakim olurdu demek ki Allah'ın kitabında peygambere bu şerhi bırakılan deminki açıkladığımız şekliyle tefsiri bırakılan açıklaması bırakılan veya daraltılması görevi verilen birçok konu var ki burada peygamberliğin neyi isteniyor Hakemliği isteniyor ki Sünnetiyle ne yapsın O gelsin oraya ve onu ne yapsın Hükmetsin Aynı şekilde allah Teala ne diyor Felyehzerille yuhalifûne an emrihi Onun emrine Kimin emrine Peygamberin emrettiği emrine. Muhalefet edenler. edenler ne yapsın Onlara bir fitnenin isabet etmesinden ev اَذَابُ الْاَلِيمُ Azi verici bir azap dokunmasından sakınsınlar. Sakınsınlar. Diyor. Yani burada ne var arkadaşlar? Aklı olan bir insan için, kalbiyle düşünen birisi için ne var? allah Teala Kur'an'ı kendi birçok ayetlerde dahi Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine ne yapıyor? İşaret ediyor. Aleyhissalatü vesselam hadislerinde birçok yerde ne yapıyor? İşaret ediyoruz. Bugün hayatımızda, güncel hayatımızda biliyoruz ki Kur'an'da olmayıp da sünnetin getirmiş olduğu hükümlerle amel ettiğimiz birçok ne var? İbadet var. Bunun en bariz örneği ne? <gülüyor> Namaz. Yani bugün sünnet olmasaydı, sünnetin açıklayıcı rolü olmasaydı Kur'an'ın yanında insanlar <gülüyor> kıyamda duracaklardı, bir de rukiye gidecekler, bir secde yapacaklardı ama oralarda ne okuyacaklar, ne diyecekler, namazdan nasıl çıkacaklar, na namaza Nasıl başlayacaklar? Sıralaması nasıl olacak? Bunların hiçbirini ne alamazlardı? Çözemezlerdi. Zekat nasıl verilecekti? Verilemeyecekti. O yüzden arkadaşlar sünnetin bu manada delil olmadığını söyleyen insanın aslında iddia ettiği şey çürük ve boş bir şeydir. Hem şer'en hem de aklen. Yani eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine ihtiyaç olmasaydı Allah Teala bu kitabı Peygamber'e indirmesinin bir manası kalmazdı. Öyle değil mi? Demek ki Peygamber Aleyhisselam'ın ve Vesselam'ın bir gayesi var. O da neyse insanlara güzel örnek olmaz. Neyle güzel örnek olacak? Fiiliyle, sözüyle, onaylamasıyla tüm hareketleriyle ne yapacak? O Kur'an'ı ayetleri açıklayacak. <gülüyor> i̇şte Şeyh <Hulistan'da> diyor ki Fesünnetu tufesdirul Kur'an Sünnet Kur'an'ı ne yapar? <gülüyor> Tefsir <gülüyor> eder. Açıklar. Ve <gülüyor> tubeyyiruhu. Onu ne yapar? beyan eder. Açıklar. Buna ne örnek verdik? Mesela ne dedik? Beyan eder dedik. Namaz gibi, zekat gibi. Ve tedullu aleyhi. Ne yapar sünnet? Kur'an'a delalet eder. Yani Kur'an'ın getirdikleri zükümleri aynısını getirerek ne yapar? Onu destek olur, ona delil olur. Ve tu'abbiru anhu. Kur'an-ı Kerim'i ifade eder. Ne demek ifade eder? Yani Kur'an-ı Kerim'in getirmediği, emretmediği emirlerin dışında yeni emirler getirerek Kur'an-ı Kerim'in ifade etmesi gereken şeyleri Sünnetle ne bu manada açıklar. açıklar, ifade eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim hayatın tüm ayrıntılarını yapabilir, açıklamayabilir. Çünkü neden? Böyle bir açıklamacı bir kitap olsaydı her ayrıntıyı. Altın yüzük takmayın. dan tutun da namazın kılınışa kadar zekatın verir, verirler. işte karpuzdan verilmez, baldan verilmez, buğdaydan verilir, şundan verilir, hazinelerden verilir gibi açıklamaya girseydiniz, Kur'an-ı Kerim'i bırakıp bir ayda hatmetmeyi, insanlar yıllarca oturduğunda da hatmedemezlerdi. Ve algılamaları, anlamaları bu manada zor olurdu. İşte sünnetin buradaki konumu ortaya çıkıyor. Sünnet, Kur'an-ı Kerim'i ne yapar? Getirmediği hükümleri getirir. 23 senelik bir hayat var. Peygamber aleyhisselatü peygamberlik hayatı. O hayata 23 sene yayılmış da var? Bir öğretici rolü var Peygamber aleyhisselatü Her şeyine tuvalete girme adabından tutun da yemek yeme adabına kadar. Yemek yeme adabından tutun da Yüce Rabbimizi tanıma, onun hakkında bize anlatma işlemini, konumuna kadar sünnet 23 sene boyunca Kur'an'ı bu şekilde yapmıştır? sessil etmiştir, desteklemiştir, beyan etmiştir, açıklamıştır, Onların hükümlerini getirip hükümetmiştir. O yüzden bizler ehl-i sünnet ve cemaat olarak Kur'an-ı Kerim'e önem verip okuduğumuz kadar ne yapacağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet ve hadislerini de öğrenip okuyup onunla amel edeceğiz. Sadece okuyup öğrenip, ezberleyip kalmayacağız, yitilmeyeceğiz bununla. Çünkü bizden istenen nedir arkadaşlar? Allah'a ve Resulüne itaat edelim. Resulüne itaat edeceğiz? Diyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünneti nedir? Ya ahcam, hükümler getirir, hükümler. Peygamberin Sünneti bu, bu manada iki ayrı alimler. Ya hükümler getirir. Peygamber diyor ki yapın, yapmayın şu haramdır, şu helaldir. Bizim ona tabi olan insanlar olarak, onun ümmeti olan insanlar olarak, onun peşinde giden insanlar olarak, Peygamberin getirmiş olduğu hükümler konusundaki takılacağımız tavır ne olmalı? Ben işittik, itaat ettik olup onları ne yapmanı Uygulamaya geçirmeli. Hükümlerle alakalı. Peygamber aleyhisselatü vesselamın bir de vardı sünneti? Haber verir bazı şeylerden. Gelecek ve geçmiş olaylardan. Mesela celil çıkacağını haber verir. Mehdi aleyhisselamın ineceğini, İsa aleyhisselamın ineceğini haber verir. Bu konuda da bizim takınmamız gereken tavır nedir? Tasdik etmek, doğrulamak. Tamam? Yani Peygamber aleyhisselatü vesselama tabi olmak demek, onun hükümleri, getirmiş olduğu hükümleri yerine getirmek, yasaklardan kaçınmak haber verdiği, gelecek ve geçmişteki tüm konularını yapmak tasdik etmek. Yani Peygamber'e imar etmek hani geçen derste açıkladık ya La İlahe illallah demek o bilgisayar ekranını açtığın zaman, şifre girilendiği zaman, o şifre, anlamsız bir şey yazsan da o şifreyi girsen bilgisayarın açıldığı bir kelime değil bu manada. La İlahe illallah'ın manası var. Bir mana içeriyor bu. Hayatında geçtik gerçekleştirmesi gereken yenilikler olması lazım. Hayatına hayatından dışarı çıkarması gereken bazı şeyler olması lazım ki bu sözü söyleyen kişiye o la ilaha illallah ne yapsın? Aynen. Fayda ver. Aynı şekilde peygambere iman ettik diyerek sözde kalmak kişiye bu manada fayda vermez. Kişi ne yapacak? Peygamberin getirdiği hükümlere ne yapacak Mürat adamca? Uyacak. Uyacak. Yap dedi, yapacak. Yapma dedik de yapmayacak. Her yönden. Haberlere ne yapacak? Peygamberin gidildiği haberlere tasdik edecek. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimiz hakkında, Yüce Allah'ımız hakkında, Yüce Allah hakkında haber verdiği en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Onun isim ve sıfatları. Bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ı mahlukat arasında en iyi sanayan insan olduğunu ne arıyoruz? Bilip kabul ediyoruz. Ve bu Peygamberin gelmiş olduğu toplulukta insanlara konuşurken Allah'ı vasfederken bazı vasıflar, bazı sıfatlar verdiğini, bazı sıfatlarını insanlara haber verdiğini naklettiğini duyuyoruz. Ve bunları naklederken de insanlara hiçbir yorumda bulunmayan, onları geri çevirip ben böyle dedim ama bunu böyle anlayın, anlamayın, bunu bu şekilde anlayın diyen bir Peygamber Aleyhisselatü açıklamasını açıklamasında bulunuyoruz. O halde bize Peygamber'in bu vermiş olduğu haberlere düşen konum nedir? Onlara ne yapmak? İman etmek. Yoksa bu benim aklıma olmadı kardeşim. Böyle bir şey mi olur? Nasıl olur da Allah arşın üzerine istiva etmiştir? Nasıl olur da gecenin üçte işte birinde yeryüzünün temasına iner? Gibi böyle nasıllarla oluşan soruları yapmayız? Sormayız. Çünkü bu soruların sorulması hak edilen bir soru olsaydı bunlar, ilk soracak olanlar kimler olurdu? Sahabe olurdu. Hatta sahabe sormadan ilk açıklayacak olan kim olurdu bunu? Nasıl Yani mümkün mü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey konuşuyor, bir şey söylüyor. Rabbimizin mutlu olduğundan, hayrete düşünen bahsediyor sıfatlar olarak. Ve sonra da kalkıp Peygamber e <gülüyor> ayet sallallahu bununla ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Ve insanlar nasıl olduğunu sormuyor. Ama bunlardan sonra gelen birçok topluluk diyor ki, Bundan masraf bu değildir. Şayet bunu Allah hakkında ispat edersek ne yapmış oluruz? Allah'ı cisme, mahluka benzetmiş oluruz diyerek haddini aşa aşacak sözler tarif ediyoruz. Ama biz ehli sünnet ve cemaat olarak, İmam Ebu Hanife'nin peşinden giden, onun kitaplarını okuyan insanlar olarak bu konudaki tavrımız ne bir arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği, konuştuğu şeyleri söyleyip, sustuğu şeyleri susmak ama onun söylediklerini de tarif etmeden صات الاثمدا تثبت لنا ان تثبت الاثمدات مصيما اثمد تكرم وصف الرسول به ربه عز وجل من الاحاديث الصحاح التي تلقاها اهل المعرفه بالقبول تاكيد شيخ الاسلام الله رسوله عليه الصلاه والسلام ربي ناصبتي تكميلي مثل هذه الصفات ما له من الاحاديث الصحاح صايهها بالادله صحيح حديثا Hadisler sayı olacak. اَلَّذ۪ي تَلَقَّهَا اَهَنُ الْمَعْرِفَ بِالْقَبُولِ Ki bu hadisleri, sayı hadisleri bu işin hocaları, bu işin önderleri, alimleri ne yapacak? Kabul edecek. İşte bu hadislerle bizler ne yaparız diyor. Bu hadislere karşı konumumuz. وَجَبَ الْا۪يمَانُ بِهَا Bunlara ne gerek? İman etmek gerek. Bunlara iman etmek nedir? Vacittir. Farzdır. كَزَالِك İşte böyledir diyor. Sonra geliyor. Şimdi bu alttaki bunu şehvulizam anlattı. Yani Sünnet dedi, Kur'an açıklar, tefsir eder, beyan eder, onda olmayan hükümleri getirir. Bunun içinde ne var? Peygamberin havasından, arzusundan, tutkusundan, kafasından konuşmaz. Hele hele Allah hakkında böyle bir şey kesinlikle cevaret etmez, cüret etmez. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bizlere aktarıp gelen sabiler tarafından nakleden, hadi karşı bizim konumumuz doğru takılan tavır ne olmalı? Onlara iman ve cebel imanı aynen nerede olduğu gibi kitabın başında gelen ayetlerde olduğu gibi. Nasıl? ayetlere ne yapıyoruz? Olduğu gibi iman ediyoruz. Tahrife kaçmıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine ne yapıyoruz bu konuda? Bağlanarak, tutunarak konumumuzu beliriyoruz. İşte sünnetin ilk açıkladığı, sünnetin ilk ifade ettiği, ilk ifade ettiği bu kitabımız ilk ifade ettiği, Rabbimiz'in sıfatlarından bir tanesi de arkadaşlar, nedir? Gecenin üçte birinde Rabbimiz'in yeryüzünün semasına inmesi. Bizler daha önceki derslerimizde öğrendik ve dedik ki, bize Rabbimiz arkadaşlar, yeri ve göğü yarattıktan altı gün sonra ne yaptı Taner? arşına? Ne ayet mi? Errahmanu alal arşi istawa. Er-Rahmanu arşi istawa. Ne demek bu ayet? Rahman Ağaçın ne yaptı? Evet. İstiva etti. Ne demek istiva Kadir? Yükselmek yükseldi, çıkmaz. üzerine çıktı. Orada karar kıldı. Yüce Rabbimiz ve göre yarattıktan sonra ne yaptı? Evet. Bu fiili gerçekleştirdi. Sonra arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl haber veriyor? Niye tövbe estağfurullah dedik? <gülüyor> Allah çilsin mi? herhangi Bir, yerden bir yer Diğerdi, Olasın herhangi bir yer değil. Allah her yere hazir menandır. Neyiyle? İlmiyle ve Görmesi görmesiyle. Onun için biz dua ederken ne yapıyoruz arkadaşlar? Ellerimizi evet. semaya Kaldırırız. göğe kaldırıyoruz. Kur'an-ı Kerim nereden indi? Tamam. Tamam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam miras gecesi Rabbim ile görüşmeye gittiğinde Rabbi ona seslenince konuştuğunda yerin dibine mi girdi yoksa yukarı mı çıktı? Evet. Bunların hepsi neyi gösteriyor bize arkadaşlar? Evet, evet. Rabbimizin arşının üzerine istiva ettiğini gösteriyor. <gülüyor> ki bu söz sonradan uydurulup ortaya çıkarılan bir söz değil, bir inanış değil. Bilakis bu İmam Ebu Hanife'nin de söylediği bir nedir? Sözdür, intikattır. Bizler bunu açıkladıktan sonra Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki Başım, Bu ağır hari... Sonsuz, uzaksız, fakat elindeki aynaya onun hakkını verir. Eli var mı Rabbimizin? İnsanın elindeki aynaya, kendindeki aynaya. İnsanın elindeki aynaya. Tabii. Yoksa Allah'a ulaşmak mümkün değil Ya yani, sen Rabbini nerede hissediyorsun böyle dua ettiğin zaman? Kalbin nereye yöneliyor? aciz olduğumuz için elimizden çıkmış, semalara. Semalara. Toprağa ıslah. E, toprağa gitmemizden dolayı niye elimiz toprağa, toprağa çıkmıyoruz? Allah rahmet yaksın diye yani dua. Yok bir şey isterken, rahmet yağmur değil. De baş yani biz burada da açıklık derslerde daha önce bulmuş olsaydınız, ehli sünnet vel cemaatin bu konudaki e, konumunu, tavrını görürdünüz. Biz bir şey demedik ehli batılı olarak yani. İmam Ebu Hanife'nin itikadının ve akidesinin de bu olduğunu yaptık biz? Daha önce açıkladık. E, daha fazla bilgi almak isteyenler, bugün Diyanet'in yazmış olduğu ilmi hallere de bakabilir. İmam Ebu Hanife, İmam Buhari, İmam neye inanıyordu. Diyanet'in yazmış olduğu ansiklovadilere de bakabilir. Uzağa gitmeye gerek yok yani. Bu bilinen bir konudur. Herkes bunu bu şekilde ne yapmıştır? Bilmiştir. Sahabeler de bu şekilde inanmıştır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, Yüce Rabbinin <gülüyor> hakkında haber verdiği sıfatlarından bir tanesi ne arkadaşlar? Gecenin son üçte birinde Yüce Allah'ın ne yapması? yüzünün semasına inmesi. Peki nasıl iner diye soru sorsak ne dersiniz? Anladım. Bu sorunun, bu soru nedir? Yanlıştır, vidattir. Çünkü insan, insanın bu konuyu, bu manada anlaması, keyfiyeti anlamasına izin ne bulmamıştır, Verilmemiştir. Evet. Ama ondan istenen nedir buna? İman etmesi. Çünkü bu da gayba imandan bir parçadır, bir düzdür. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yenzilü Rabbuna, Yanzilu Rabbuna. Rabbimiz ne yapar? Nuzul eder, iner. Bu kimin sözü arkadaşlar? Peygamber aleyhi sallatu vesselam sözü. Bu hadisi Buhari ve Müslim bir ayeti bilir arkadaşlar. Buhari ve Müslim. Peygamber aleyhi sallatu vesselamın mütevatir hadisi. Kullandığı ifade çok linç. Yanzilu Rabbuna. Rabbimiz ne yapar? İner. İla ila sema-i dünya. Bak sonra da, bak sonra da. Bak sonra da konu diye. Yok, bak sonra da. Derken o vasıtta kabul eder deden. Niye kabul eder demen? Peygamber ayet diyorsa niye anlamsız konuşsun ki öyle? Ya Allah cismi değil ki. Nasıl yani? Senin bir Allah'ın Allah'ın zatı var mı? Allah'ın anatolojisi yok. yok. Allah'ın zatı var mı? İnsanın zatı var mı? İnsanın zatı var mı? İnsan totpaç ya. Yani zatın var mı yok mu senin? Soru evet yarın diyeceğiz belki. Nasıl zat? Yani evet, insanın bir cismi zatı var mı? Zat. Zat yoktur. Gitme abi. Hocam daha oldu. Evet. Yani ee, varsa soru bunları ya, konu geçti. konu al. Rabbiniz yarizinin semasına ne var? diyor Peygamber Aleyhisselatu vesselam. İlin huzur eder. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman kulle leyla Burada biz arkadaşlar yani e, laboratuvarda çalışan bir teknisyen değiliz. Bir maddeyi bir maddeyi karıştırarak yedi bir madde oluşturalım veya yeni bir din çıkartalım ortaya. Bizim tek yapmaya çalıştığımız Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerini buradan ne yapmak? Aktarıp açıklamaya çalışmak. Kesinlikle eğer yoruma kalkarsak kafamızdan bir şeyler koyarsak Allah adına ilimsiz bir şekilde yapmış oluruz? Konuşmuş oluruz. Bu manada günahların en büyüğüne düşmüş oluruz. Şirk ile beraber günahların en büyüğü olan Bilmediğiniz, ilim sahibi olmadığınız konularda Allah adına konuşmaya düşmüş oluruz. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü çok acıdı. Her gece Rabbiniz dünya semasına iner. Nasıl iner? Bize haber ver, bilmiyoruz. Nasıl ruhumuzu bilmiyoruz? Nasıl olduğunu? Hareket ettiğini, rüyada ne olduğunu, nereye gittiğini, nereye dolaştığını. Aynı şekilde Rabbimizin bu manada bizden istediği olan imanı gerçekleştiriyor. Nasıl uyanamıyoruz? Sormuyoruz, araştırmıyoruz. Diyor ki feyekul, Yüce Allah şöyle der, men yed'uni feestecibeleh. Hadisinin bir bölümünde diyor ki, üçte birinde, son üçte birinde iner. Men yed'uni, kim bana dua ederse, ben ona ne yaparım? İcabet ederim. Kim bana dua ederse, ben onun duasına ne yaparım arkadaşlar? İcabet ederim. O, vaktin neydir? Fazileti. O gecenin son üçte biri olan, Nasıl gezenin üstel nasıl yapılmıyor arkadaşlar? Gece, Akşamdan ne, nasıl buradasın gezen? Tamam. Yani? Akşamdan imsağa. Akşam. Akşamdan imsaka kadar. Kaç saat var? Akşam bugün kaçta okunuyor? Beşi. Beş, beş buçuk. İmsak kaçta? <Gülüyor> o da beş buçuk değil. On iki saat. On 3'e üç'e bölün. Dört, dört, dört. Yani beş 8 sekiz eklediğiniz zaman ne oluyor? Saat bir mi oluyor? Yaklaşık olarak birden sonra artık o mübarek vakit başlıyor işte. O vakti ne yapmak lazım? Değerlendirmek, tercüze kalkarak, zikrederek, dua ederek. Zira, zira allah Teala diyor ki Men yed'uni seestecibeleh Kim bana dua ederse onun duası ne yaparım? İcabet ederim. من يستغفوني في وقت يهوه، كيم بعدين بس شيء يشترى، بعدين أنا نظرن، نريد. من يستغفوني، كيم بعدين معفيرة، باعثلما يشترى، بعدين أنا نظرن أخواته، باعثلما، نريد، اعفدهم. شنو بيرس نقول كيم يا، أستاذ، بعدين سمعت من سؤال، بعدين سمعت من سؤال، بعدين Burada arkadaşlar şunu bilmek gerekiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki duaya icabet etmesi allah Teala'nın yani Doğa'ya cevap vermesi üç şekilde oluyor. Bir, senin istediğini sana vermesiyle Doğada bir şey istedin. Allah sana onu ne yaptı? Verdi. İki, istediğin şeyin misliyle istediğin şeyin aynısını senden def ederek senin başına o şekilde bir bela gelecektir. Allah senden onu ne yapıyor? <gülüyor> def ediyor. Sen bunu hayatında belki görebiliyorsun. İlerki yıllarında ne diyoruz? Allah. Yani illa o istediğini değil de onun misli olan benzer olan bir şey açısından ne yapıyor Allah sana? soruyor <gülüyor> Ya otur üçüncü çıktı üçüncü şekli Allah o duanı o isteğin senin için nereye saklıyor? Ahirete, Ahirete saklıyor. <gülüyor> yani üç şekilde Allah duaya ne var? İcabet eder. Yüce Allah üç şekilde e, duaya ne var? İcabet eder. O da ya istediğine ne var? Cevap verir. İstediğini sana verir. Yahut senden bir şey defeder, Tamam mı? Yahut mesela çocuk istiyorsun Allah'tan bir tane olmuş, iki tane olmuş, üçüncü istiyorsun ama bir türlü vermiyor. Geleleri kalkıyorsun, gözü geçiyorsun, ağzı yok. Ama Allah bana belki senin o bak çocuğunun başına gelecek bir belayı ne yapıyor? defediyor. Def ediyor. Velev ki çocuğun o mana direkt vermemiş olsa. Yahut ömür dünyada sana Onun nedeni olan bir şey ne yapacak? Nasip edemiyor. İşte bu hadis arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın Yüce Rabbimiz hakkındaki e, vermiş olduğu haberlerden bir tanesidir. Bizler de buna bu şekilde olduğu şekliyle iman etmek zorundayız. Bunun dışında bu vesile ortaya atılan bazı şüphelere kulak atmadan, kulak vermeden çünkü dedik ki biz yani dünyanın dünyanın e, galaksiler olarak, gezegenler olarak nokta şey, tahtaya konmuş bir nokta gibi bir konumu var. Bir büyüklüğü var. Buna bakarak buna bakarak bizler e, Yüce Rabbimiz'in e, inme sıfatını, arşın üzerine istiva etme sıfatının nasıllığını anlamaya kalkarsak bunu ne yapamayız? Beyin hafızası olarak algılayamayız, anlayamayız. Çünkü kapasite onu ne yapmaz? Allah tarafından bu böyle verilmiş. Nasıl dünyada şimdi Allah'ı göremiyoruz? Mümkün mü Allah'ı görmek dünyada? Allah ne yapmış kendini? Ne diyor hadiste? Nuruyla perdelemiş. Yani perdesi onun hicabı ne? Nur. Şayet onu kaldırtaydı. Diyor ne olurdu? Dövbeye ulaştığı her yeri yakardı. O yüzden bizlerden istenen arkadaşlar bunu algılamak. Yani Rabbinin bu manada böyle dediğimiz gibi sürekli zakserde söylediğimiz gibi sıfatlarını tanımadan Gece kalkıp dua eder isteyen bir insanla insanla, Rabbinin arşının üzerinde olduğunu kabul edip, gökten yukarılardan kontrolünün altında olduğunu kabul edip, o gecenin o mübarek vaktinde yeryüzünün temasına indiğini kabul ederek öyle dua etmenin ayrı bir lezzeti, ayrı bir tadı olur. İşte öbür türlü kalkar kalkar. Ayrı bir şey yani. Çünkü Rabbinin cihetini bilmiyor. O manada yani Rabbin aşırı üzerinde mi değil mi? Her eline bakıyor Rabbi. Vahdeti yüz yüze kadar ne var bu? Gider. O yüzden bu manada ihsana ulaşmak istiyorsa insan hatta bırakın imanını kamil etmek, imanını tamamlamak, sahih imana sahip olmak istiyorsa Rabbini bu vasıflarıyla, bu sıfaklarıyla ne yapmak zorunda? Tanımak zorunda. Ancak bunu da nasıl tanıyabilir bir insan? Ya Kur'an'la ya da sünnetle. Başka bir yolu yok bunun. Başka bir felsefesi, başka bir mantığı yok. Peygamberin sana nasıl anlattıysa ona o şekilde ne yapacaksın? İman edeceksin. Peygamber bunu böyle bahsetmiş, böyle anlatmış. Rabbimiz yedenin son üçte birini iner demiş ve bunu ehl-i sünnetin iki büyük imamı Buhar ve Müslim etmiş. Sonra sen kalkıp akli ve mantıki şeylerle anlamaya kalkıp onu insanda olan bir cisme benzetersen tabii ki bu hadisleri ne alamazsın? Anlayamazsın. Aynı tavrını Allah'ın işitme ve duymasına uyguladığın zaman aslında Allah'ın işitme ve duymasında ne yapman lazım? İnkar etmen lazım. Çünkü Allah bir mi de işitir ve görür. İnsan da işitir ve görür. O halde biz Allah'ın işitme ve görme sıfatını hadi inkar edelim diyemediğimiz gibi, o sıfatlarını kendine layık, ona layık şekilde kabul ettiğimiz gibi, Allah kendine layık bir şekilde işitir, kendine layık bir şekilde görür. İnsanın işitmesine ve görmesi ne yapmaz? yapmaz? benzemez diye ispat ettiğimiz gibi gel burada da peygamberin vermiş olduğu haberi ne yap? Tasdik edip kabul et. Bununla bunun arasında hiçbir fark yok. Ama sen ne yaptın? Burada Allah'ın Allah işitme ve görme sıfatına geldiğinde aklına teşbih, cisim, bir şeye benzetmek gelmedi. Ama burada duymadığın bir şey gördüğünde hemen ne yaptın? Allah'ı bir cisim olarak kabul edip hemen gelip Allah'ın sanki bir şeye benzetiliyormuş gibi algılayıp Peygamber'in haber vermiş olduğu bu hadisi ne yapmaya çalıştın? Tahrif etmeye. Yani işte başka manalar yüklemeye çalıştın. Bu da neden kaynaklanmakta? Ehl-i Cemaat'in kitaplarını okumamaktan kaynaklanmakta. Bizler bugün bakmış Marmara Üniversitesi ileride tutmuş. Açalım bakalım i̇mam Ebu Hanife'nin kitabını. İmam-ı Ebu Hanife nasıl konuşmuş, ne demiş? O nasıl inanmış? O nasıl kabul etmiş? Bu ümmetin dört meslek imamı, sahabeleri nasıl inanmış, nasıl kabul etmiş. Onların da bu şekilde imaneti kabul ettiklerini görünce artık senin de bundan sonra söyleyeceğin bir sözün olmaması gerek. <gülüyor> Rabbinizin bu vasfından, bu sıfatından sonra arkadaşlar diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> Rabbiniz öyle bir ferah, öyle bir mutlu Öyle bir hoşnut olur ki Nasıl hoşnut olur? Neyden hoşnut olur? tevbeti abdihi Kulunun tövbesinden Öyle hoşnut olur ki Min ahadikum birahiletihi Sizlerden birisinin Hadisin devamında geliyor Kayıt tevesini Çölde kaybetmesinden sonra Tekrar bulmasından daha mutlu olur Allah Teala Sizlerden birisinin günahından Tövbe etmesinden dolayı Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Rabbimizin sevinmesini, sevinme, şimdi ne yaptı? İspat etti. لَاللّٰهُ اَشَدْتُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبِّهِ مِنْ اَحَدِكُمْ Şimdi biz kalkıp, insandaki sevinmeyi algılayarak, insandaki coşku, sevinmesini anlayarak, allah Teala'nın da bu sevinmesini böyle kabul edip, Allah'ın bu sıfatını inkar ederek ne yapmış oluruz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü reddetmiş oluruz. Ha burada takılmamız gereken tavır ne? Allah'ın işitme ve görme sıfatlarını bize haber veren ayet ve hadislerdeki tavırın takınmamız tavrım aynısı takınmalıyız. O da ne? İnsan da işitir görür ama Allah'ın işitme ve görmesi nedir? Kendine layık bir şekildedir. Biz onu bilmeyiz. Ha burada ne diyeceksin? İnsan da mutlu olur, sevinir ama Allah'ın mutlu ve sevinmiş o sevinmesi insana hiç benzemez. Ona layık bir Şekilde. Bu, bu kadar yani. Allah'ın zatı vardır, insanın da bir zatı vardır. Bu yüzden Allah'ın zatını inkar ediyorum kimse buna cesaret edemeyeceği gibi. Ona layık bir şekilde zat, kendine layık, keyfiyetinin nasıl olduğunu bize bildirmediği zatı kabul ettiğimiz gibi gelip aynı tavrı, aynı konumu nerede takılmamız gerekiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber vermiş olduğu diğer hadisi şeriflerde takılmamız gerekiyor. Yani burada aslında söylenilen şey şu. Akide konusu, isim sıfatlar konusu nedir arkadaşlar? Birdir. Orada böyle söyleyip, burada böyle söyleyemezsin. Orada kabul edip, burada inkar edemezsin. Çünkü Allah'tan haber veren makam, Allah'ın kendisi ve kimdir? Peygamberidir. Burada işittiğini ve duyduğunu söyleyen peygamber, burada da onun ne yaptığını söylüyor? yeryüzünün semasına indiğini, onun mutlu olduğunu, sevindiğini söylüyor. Bizler ne düşer? Kurcanamadan. Felsefeye, Yunan felsefesine, Hinduzime, vahdedir vücuda şuna girmeden ne yapmak? İman etmek. Bu hadis çok ilginç arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adamdan bahsediyor. Bu adam çölde. Düşünün çölde, ıssız bir yerde. Devesinin üzerinde bütün erzakı Muhimmatı devesin üstünden, yatacağı her şey devesin üzerinde. Tabi devesini kaybediyor. Devesi kayboluyor çölde. Düşünün kaçırıyor. <gülüyor> Sonra bu deveyi ne yapıyor bu adam? Israrlı bir şekilde aramaya başlıyor. Arıyor, arıyor, arıyor, arıyor. Yoruluyor artık, bitiyor. Aramaya başladığı yere geri dönüyor. Umudu kesiliyor. Daha sonradan Yerine gelip oturup uyuduğunda gözlerini açtığında bakıyor ki devesi ne olmuş? Devesinin yuları yanında görüyor. Suyu orada gelmiş. Bütün azar gelmiş. Öyle seviniyor ki bu adam sevinçten ne söyleyeceğini şaşırarak ne diyor? ben Ey Allah'ım ben senin Rabbimim sen benim kulumsun diyerek sevinçten ne yapıyor bu adam? Şaşırıyor. O kadar sevinçli. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam da diyor ki Allah'ımızın, Rabbimizin sevinci kul tövbe ettiğinde bundan daha büyüktür. O yüzden arkadaşlar tövbe için, tövbe için tabiimiz her zaman tövbeyi kabul eder. Önemli olan önemli olan tövbenin şartlarını ne yapmak arkadaşlar. Yerine getirmek. Mesela diyor ki Allah Teala Âl-i <gülüyor> <Alinan Sûreti> 135'te suresinin 35'te "Vallazina iza fahişeten" onlar bir fahişe işledikleri zaman bir zina bir kötü iş işledikleri zaman. Ev zalemu enfusahum. nefislerine, kendilerine zulmettiklerine nasıl şirk koşarak, aracılar sokarak, doğada başkalarından medet umarak, Yahut başka bir şekilde zulmederek kendilerine ne yaparlar onlar? Allah tabi onları anıyor şimdi. Bunları yapmak evet günah ama son nokta değil. Her insan bunu ne yapabilir? Bu hataya düşebilir. Şeytan ola bu oyunu oynatabilir. Ama allah Teala'nın öyle mutlu olduğu bir konu var ki o da ne arkadaşlar? O kudunun ne yapması? Tevbe etmez. İnsan bunu bilecek. Bakacak ma maziye, karanlık, leke. Önüne bakacak, yazacak ki subhanallah. Peygamberim bana haber vermiş demiş ki, Rabbimiz çok mutlu oluyor, çok seviniyor. O zaman hemen ne yapar? Kolları tıvayıp tevbe İşte allah Teala onlardan bahsediyor. İşte onlar bir fahişeye düştüğü zaman, bir fuhşiyat işlediği zaman, bir haram işlediği zaman ve kendilerini zulmettikleri zaman ne yaparlar hemen? Zekerullâhe. Allah'ı anarlar. Nasıl Allah'ı anarlar? Bir, estağfirullah diyerek. İki, Allah'ın azametini düşünerek, Allah'ın cezasını, ikabını düşünerek hemen strene basıp Allah'ı anarlar. Sonra hemen ne yaparlar? Festağfirûlidunubihim. <Zekallaha> Allah'ı hemen günahları için Tövbe ederler. Işte, Tövbe-i istiğfar. istiğfar ederler. Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste oturmasın ki onun yetmiş ya da yüz defa estağfurullah dedi görülmüş olmasın diyor sahabe. Tövbenin metodu bu. Tövbenin yolu bu. Aleyhisselatü Vesselam oturuyor böyle. Konuşurken sözün arasında sürekli estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Tamam. İşte Allah-u Teala kullardan bahsediyor öyle. Onlar zulmederlerse, fuhşiyat fuh fuh fuh fuh işlerlerse Allah'ı anarlar. Sestagfirü zunub. Hemen müminler için istiğfar ederler. Diyor ki hemen Allah Teala. "Ve men yagfiruz zunuba? Günahları kim affeder? Günahları kim bağışlayabilir ki? İllallah. Allah'tan başka. Bakın arkadaşlar açık bir hani çeksettiler ya bu kadar. Rabbimiz Allah Teala şöyle diyor ki "Ama bana muhtaçsınız. Sizin günahlarınızı ben affederim." diyor. O insanlardan bahsederken yine diyor ki وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا Onlar وَلَمْ يُصِرُّوا İsrar etmezler. Ne demek ısrar etmezler? Günahlarda ne yapmazlar? Devam etmezler. Günahı keser, frenler. Allah'ı zikrediyor, istiğfar ediyor. Ona dönmemeye çalışır. وَلَمْ يُصِرُوا عَلٰى مَا فَعَلُوا Yaptıkları konuda ne yapmazlar? Israr etmezler, ısrarcı olmazlar. O halde arkadaşlar sahib de tövbe. sahih bir tövbe alabilmek için, sahih bir tövbe yapabilmek için alimler beş tane şart sayıyorlar. Beş tane şart sayıyorlar. Bir. Diyorlar ki el-ihlas. Tövbenin ilk adımı nedir? İhlas. Ne demek ihlas? Tövbeni Allah için yapacaksın. İnsanlar için değil. Bir günah işledin, insanlar seni gördü. Dedin ki ya estağfurullah filan. Bu ne oldu? Bir kere daha ilk adımda ilk şartı kaybettin. İhlas yok. Ne olacaksın? Bir kere şey Allah için tövbe edeceksin. İnsanlar elinden tutup bir için değil. Allah. Için. İki, işlediğin günah hakkında pişmanlık, pişmanlık diyecek. Pişman. Yani adam günah işliyor, diyor ki Estağfurullah, tüvbe, tüvbe. ama kalbinde de bak yılan iyi ki de işlemişiz bu günahları veya pişmanlık diyecek. Hadi yani olmadı demiyor ama yani dünya günlük gülüştanlık, bu da olmaz. Bütün şart, ben o günahtan. El etek çekmek. Yani pişman oluyorsun. Ama pişman olmaz. Hala ne yapıyorsun sen? Devam, Devam ediyorsun. Burada tövbe inayası var. Bozar. Yani sen adam zina ediyor, duruyor, düşünüyor, tamam diyor. Allah'a tövbe edelim. Bunun azabı cezası büyük. Tamam. Pişmanlık da var. Ama hala ne yapıyor? Devam. Zina var. Devamlı bir şekilde. Bu tövbe inayası Balta var. Baltalar. 3. Dört, bir daha dönmemeye azmedecek. edecek. Bir de azim olacak. Tövbettin ettin ya, azim ediyorum, kendi kendime karar veriyorum, karar, bir daha dönmeyeceksin. Kendinle böyle ne yapacaksın? Sözleşme imzaları Aklının bir köşesinde bunu bulunduracak. Dört, beşinci sıkkın arkadaşlar tövbenin. Yani beşinci sıkkın. Kullan, aklı akla ondan melalik almak. Tabii o kulla alakalı, o şeyle alakalı. Yani... Evet. Ee, El ele Onu kötü Vakti bitmeden yapsan derdi. Tabii bir vakti var. Nedir o vakti arkadaşlar? Can boğazdan, Can boğazdan çıkınca yahut güneş batıdan doğmaya ne kadar? Ve batıdan doğduğu insanlar diyor ki hadiste iman edecekler diyor. Yani zaten güneş doğudan doğduğu, batıdan doğduğunda ve insanlar onu görünce hemen iman edecekler. hani şimdi nasıl dünyada öyle vakit veriyorlar vakit sürede oluyorlar son dakikada millet ne yapıyor mesela yetişmeye çalışıyor değil mi işte ama Güneş baktı insanlar baktı iman etmediler o saatte kadar bir baktılar Subhanallah Güneş battan doğan olacak. hemen iman ettik ama Peygamberimiz ki işte onlara o iman ne olmayacak yani onların o tövbeleri onlara fayda vermeyecek İşte kim tövbe de bu 5 artı 5 artı gerçekleştirirse Yüce Allah Rabbimiz onun tövbesini kabul edecek ve bu tövbeden ne yapacak Allah-u Teala? Hoşçakalın olup sevinecek. Sevinecek. Serah. Sevinecek. Mutlu olacak. Tamam. Diğer bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki يَدْحَكُ ila اِلٰى Allah iki kişiden dolayı iki kişiye güler. şeye bakar ve onların o haline güler iki kişiye. Niye güler onların o haline? Niye ho sevinir, hoşlu bu manada güler gülerek. Diyor ki: "Yaktulu ahaduhum el-akhar." Biri diğerini öldürür. Yani birisi katil, birisi maktul. Ama diyor, humayet ma'at kuluden." Ama ikisi de cennete giriyor yani. Bu katil, bu da maktul ama ikisi de cennete giriyor. Allah bunu ne yapıyor? Gülüyor. Allah buna ne yapıyor? Gülüyor. Bu hadis kim rivayeti diyor? İmam Müslim rivayeti diyor. Tabi bu hadisin şerhineye açıklaması. Diyorlar ki Maktul öldürüldüğü için suçsuz yere, günahlı şey olmadığı için bu manada cenneti sokuyor Allah-u Peki katil? Hangi katil Allah cenneti sokuyor? Diyor ki bazı rivayetlerde o katil ki Allah daha sonra ona neyi nasip ediyor? Tevzayı nasip ediyor. Hatta onu ne? Mertebesle ulaştırıyor. Şehitlik mertebesi. Gidiyor Allah yolunda cenk ediyor, savaşıyor ve şehit oluyor. O da ne yapıyor? Örtürdüğü adamla birlikte cennete giriyor. Hüce Rabbimiz buna ne yapıyor arkadaşlar? Gülüyor. Şimdi hemen herkesin bir insan aklına gelemiyor. Ne demek gülüyor ya? Allah'ın bu manada dişleri, ağzı, gırtlağı mı var? Haşa. Böyle şey demedik. Biz sadece peygamberimizin haber verdiği da ne yaptık? Durarak iman ettik. Onun dışında onun Ee, söylediği bir şeyin ötesine geçmek bizim haddimizde değildir. Bu konuda bizler hep söylüyoruz ve iddialıyız. İmam Ebu Hanife'nin İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Ahmet'in ve diğer ehli sünnet alemlerin söylediğinden bir, atım, bir adım dahi öteye geçme konusunda cesaret cüret kendimizden alamayız bulamayız. Onların getirdiklerinin dışında yeni bir şey getirme Ye, onların söyledikleri şeylerin dışında yeni bir şey söyleme konusunda ne yapamayız cesaretli olamayız bu konuda ne alırız Allah'tan korkarız çünkü Rabbimizi bizler iman ediyoruz ki peygamberin vasfettiği sıfatlarını biliyoruz. Onun için korkusu da bizde daha büyük olmalı. Yine arkadaşlar Rabbimizin diğer bir sıfatı acep sıfatı Acep. Hayret. Biz Rabbimiz hayret eder. Artık hayret iki kısımdır. Hayret iki kısımdır. İnsan Nasıl hayret eder? İnsandaki hayret, yani dildeki hayret, sözlük bakımından hayret. Bir, beklemediği, bilmediği, bilgiye sahip olmadığı bir konuda ne var? Bir şey gerçekleşince hayrete düşer değil mi? Şaşırır. Yani beklemiyor bir sun, bilmiyorsun. <gülüyor> i̇lminin bir şey gerçekleşiyor, <gülüyor> ne yaparsın? <gülüyor> Şaşırırsın. <gülüyor> Ancak hayretin bir de şu türlüsü vardır. Hayrete düşürme sebebi o konuyla ilgili bilgisizlik ve cehalet değildir. Nedir? Hayret edilen adamdan o hareketin ne olması? Beklenmedik yani. Beklemek o hareketin o olması. O adamdan beklenmesi. Sen biliyorsun o adam evet elbette mesela yolda yürürken üç kişiyi önünü kesti. Tam bu adam normalde ne yapabilir? Onlara meydan okuyabilir. Sen bunu biliyorsun. Bildiğim bir şey. Ama o, o hareketi o yapınca sen ne oluyorsun arkadaşlar? O, o, o kişi hakkında hayret. Hayret yani. yani. O adamdan, o adamın adam olarak yaptığı hal. İşte Allah-u Teala'nın bu sıfatı cehaletten, ilimsizlikten, bilimsizlikten değil. Kulun, hadiste gelecek şimdi. Son hadisi olacak bu. Kulun bu hareketinden dolayı kulun O eylemi hareket edilesi bir durum hareket edilesi hayret edilesi bir durum o da ne tüm yalan işaretler acıyla Rabbuna Rabbiniz hayret etti <gülüyor> min kunu ibadihi, kulların ye ise kapılmasından ne demek ye ise kapılmak <gülüyor> ümitsizliğinden ve kurbe gıyarığı Allah Teala'nın hayrının bazı evler hayrı geliyor hayrının durumları değiştirmesinin, ahvali değiştirmesinin çok yakın olmasına rağmen kulların ümitsizliğine Rabbinin hayret eder. Ne demek bu? Yani i̇nsanın başına bir bela gelir. Adam yandım, yandım, bittim, mahvoldum falan. Halbuki Rabbinin o olayı değiştirmesi nedir? Çok yakındır diyor. Çok yakındır. Ona rağmen kullar ne var? Ümitsizliğe kalır. Diyor ki, Rabbiniz yenzuru ile ikum, eziliğine kanıtayım. Rabbiniz size sıkıntıda ve darda olarak görür. Sıkıntıda, darda. Artık böyle dünya anilerler ya. Yok kubbe üstüme çöktü. Ben Rabbiniz size bakar, siz ümidi kesmişsiniz. Ümidi kesmişsiniz. Diyor ki, Rabbiniz güler. Bu duruma. Niye? Çünkü bilir ki. Ya alemu ayna saracukum kariy bilir ki gelecek olan sarac yardım o belayı kaldırman nedir yakın. yakın yani bak bakıyor görüyor Allah vara Kul vara ilah ediyor yemiyor falan böyle sıkıntıda darda ümit geçmiş. bittiğim ne yap oldum Allah biliyor bunu Bir adım sonrası ne? kolaylığı yazmış Allah vara onun hakkında ama kulun o vara var, hareketi ümite kapılması Rabbimiz ne yapar arkadaşlar? hayrete düşer bu manada. Hayret eder. Hayret eder. Ve buna, bundan ne var? Buna güler, şaşırır. Bu manada yani. Kulun bu hareket şaşılacak bir durumdur bu manada. Hayret eder. Rabbimiz böyle haber veriyor. Allah Resulü eski Rabbimiz hakkında böyle haber veriyor. Bizler de Rabbimiz hakkında Peygamberin bu haber vermiş olduğu vasfı, sıfatına alırız. Olduğu gibi diğer sıfatlarını kabul ettiğimiz gibi iman ederiz. Diyoruz. Bugünkü dersimizi bitiriyoruz. سبحانك الله وطهيم bihamdik. أشهد أن la إله illa أنت أستغفرك واتوب لك إلىك. إن شاء الله الله سام. ما شاء الله ما. كيف حالك؟ ناسل؟ الله عيالك من؟ من عيالك من؟ من عيالك من؟ من عيالك من؟ من عيالك من؟ من عيالك من؟ من عيالك En güzel isimleri Allah'ındır. O isimlerle ona dua edip, onun isimleri hakkında haktan ayıranları da bırak. Evet. Acil ben bin bir ismini okudum bu da acil bir şeyi. Yani bu hadisi açtığınız zaman, bu hadisi gördüğünüz evet, zaman. Bu hadi inanmaya bilirsiniz. Bu hadisi eğer kilit yani bilen hocaya sorarsanız size yerini de gösterir. Yani inanıp inanmamak sizin. Yani kimse kimsesiz şey yapmaz. Ben hakka yiyormusuz. İşte hak ona biz de tabiiz. Yani yüce Rabbimiz. Peki Rabbimizin arşının üzerinde olduğuna iman ediyor musunuz? Hiçbirimiz yok Allah her şeyi biliyor yani. Tabii kesinlikle. Rabbimizin arşının üzerinde olduğuna iman ediyor muyuz? Yok Allah'ın mekanı var. Mekanlar zamandan müddet. Yani. Peki Allah her yerde midir? Yerde değil her yere her yere. Her yerde. Her yere. Nasıl her yere? Her yere. Ya bütün varlıkların bulunduğu her yere. Yani o zaman nasıl mekandan münezzeh oluyor? O da mekan. O da mekan değil mi? Mekanı halk eden değil mi? Yani onun için ne mi girdi Allah'a yaptıktan Ama sonra? Ama hiç dışa şey gitmez, gitmez, gelmez, yemez, içmez, uyumaz, bir şeyler. Ama sen her yer diyorsun. Allah'ın yeri göğün, nuru, işte. Ama şimdi bak söylediğim sözlerin manasını, nasıl? her yer dedim. Yerde değil, her yere, her yere. Nasıl her yere? Her yere, bu, her yere. Her yere her Burada, yer. Orada, orada, orada, orada değil. Yani? yani. Bütün mükevvanata hakim yani. Hakim, onu kimse hinkardır. Ama her yere diyorsun. Bitme, var ette de mi Allah? Haşa. Allah'a emanet olun, Allah. Eyyade olmaz Allah. Eyyade olmaz, Eyyade değil, Eyyade değil, Eyyade değil. Bu ne demek ya? Eyyade değil, Allah hiçbir şeye benzemez, hiçbir şeyin ona benzemem. E şimdi kavramalar. Neyse, ilk önce çay fasla başlayalım. İşte bizim e, yani bu konuda aslında şöyle bir şey söyleyelim. Dersimiz e, herkes açıldı. Maal şey ama. Yok, bu konuda. Ya bunlar da eleştiriyor.